İyi akşamlar arkadaşlar, ee, çok şükür Rabbimize hamdü senalar olsun. Ee, bize verdiği bütün imkanları kendi rızası doğrultusunda onun hoşnut olacağı işler yapmak üzere kullanmayı nasip etsin cümlemize. Ee, dönemin bu son dersinde önce TÜRGEV'deki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ederek çalışanlara teşekkür ederek başlayalım. Bize bu imkanı sundular, her türlü kolaylığı, hizmeti, desteği sağladılar e, ve hakikaten yani bu gerçek düşüncem ve elimden geldiğince her yerde de dile getirmeye çalışıyorum. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz pek çok e, kurum, kuruluş, resmi e, ve tüzel, e, tüzel doğru mu oluyor burada? <gülüyor> yani gay, e, gayri resmi kuruluşlar, vakıflar, dernekler e, çeşitli eğitim faaliyetleri organize ettiler. E, TÜRGEV bunların içerisinde hakikaten hem istikrarlı bir e, takip ve e, organizasyonla hem e, çok iyi düşünülmüş programlarla e, gerçekten e, bu online eğitimlere e, bu açıdan da örnek gösterilecek güzel çalışmalara imzalar attılar. Hem akademik anlamda hem de e, kitlelere yönelik e, çalışmalar anlamında. Kendilerine teşekkür, teşekkür ediyoruz, teşekkürü borç biliyoruz ve çok daha iyilerine ve güzellerine muvaffak olmaları için de Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz sizlerle birlikte bu dönemde <gülüyor> Gazali'nin i̇hya ül üçüncü 3. cildinde rub ül ikinci 2. bölümü okumuş olduk. Bu akşam son kısmını okuyacağız bunun. Bu neydi bu ikinci bölüm? Nefis terbiyesinden bahsediyordu burada Gazali ve çeşitli alt başlıklar işledik sizlerle beraber. Onları şöylece kısaca bir hatırlayalım ki hani konumuzu nereye bağlayacağımızı bilelim. Öncelikle nefis terbiyesi nedir? Genel bir bakışla girdi. Daha sonra güzel ahlakın değeri, iyi ve kötü ahlakın tanımı ve mahiyeti konusunu işledik sizlerle beraber oldukça geniş ele aldı bu bölümü. Daha sonra ahlakın değişip değişmeyeceği meselesine değindi. Yani biz sonradan kendimiz işte farkına vardıktan sonra ahlakımızı değiştirebilir miyiz? Hangi kısımları değiştirebiliriz? Hangi kısımları değiştiremeyiz? Bunları ele aldı. Bu İslam ahlakı kitaplarının önemli bir konusudur arkadaşlar. Ee, değiştirilebileceği kanaatinde Gazali'de zaten e, eğer insan kendi ahlakını değiştiremeyecek olsa işte hidayet e, veya işte insanı kamil olma yolundaki gayretler sufilerin çab çabaları hepsi tamamen manasız olurdu e, ama değiştirilemeyecek kısmı var o doğuştan gelen kısım yani e, en temeldeki altyapı onunla da barışık olmak, farkında olmak razı olmak, onu çok böyle sıkıştırmamak, ondan yararlanmak, çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizi yarattığı hal mutlaka bizim için en iyi, en doğru haldir. Bunları işledik. Bir sonraki bölümde güzel ahlak nasıl kazanılabilir? Bundan bahsetti. Ondan sonraki bölümde ahlakı iyileştirmenin ayrıntılarını nasıl öğrenebiliriz? Bundan bahsetti. Yani bunları hep detaylı bir şekilde işlemeye gayret ettik biz de esas alarak daha sonra kalbin manevi hastalıkları ve bunların iyileştiğini gösteren belirtiler mesela bir sonraki bölüm insanın kendi kusurlarını bilmesinin yolları burada insan ilişkilerine de temas ediyor işte dostluklarımızı, bütün ilişkilerimizi, diğer insanlarla münasebetlerimizi bu açıdan nasıl kullanabiliriz kendimizi tanımak için nasıl kullanabiliriz mümin mümin aynasıdır prensibinden hareketle Bundan sonraki bölümde ruhun ahlaki hastalıklarını iyileştirme yolu bedensel tutkuları yok etmektir dedi. Tutkular üzerine konuştu arkadaşlar. Daha sonra güzel ahlakın belirtileri özellikle Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarının sayıldığı ayetlere geniş geniş efendim değinerek ve hadislerden de oldukça zengin bir alıntı diyarak ahlakı güzel insanların Kur'an ve sünnette nasıl tanımlandığını dolayısıyla kendimizi o tanımlarla kıyaslayarak anlayabilme, daha detaylı anlayabilme imkanlarımızın olduğunu bize gösterdi. E ve en son geçen bir ay önceki beraberliğimizde arkadaşlar çocuk terbiyesi ve onların ahlaklar ahlaklarını güzelleştirme Yolundan bize bahsetti. Bunlar tabii şunu unutmamalıyız. Bu konunun nihai sözleri değil bunlar. Yani bu saydığımız konular çok farklı ahlak kitaplarında, tasavvuf kitaplarında, şimdi de artık insan ilişkilerine dair eserlerde, eğitime dair eserlerde ele alınıyor, inceleniyor. Bunun üzerine biliyorsunuz müstakil bölümler kurulmuş her biriyle ilgili üniversitelerde dünya çapında çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Biz bunların hepsini aktarma iddiasında veya işte çok geniş kapsamlı bir araştırma yapıp onun sonuçlarını aktarma iddiasında değiliz. Sadece Gazali'nin konuya nasıl baktığını, bu konulara bu başlıklara İhya'da nasıl baktığını anlamaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince de o bilgileri, orada yazılanları güncellemeye gayret ediyoruz ve kendimiz için nasıl oralardan çıkarımlar yapabiliriz, onları görmeye çalışıyoruz. Şimdi bu Akşam arkadaşlar bölümün son konusu e, son konusu olması da manidar çünkü bütün bu sayılanları yapabilmemiz için bizim bir kuvvete ihtiyacımız var o kuvvet de irade kuvveti arkadaşlar. Yani işte kalbin, kalbin manevi hastalıklarından kurtulması, ahlakı güzelleştirmek, kendimizi teşhis etmek ve o teşhisteki eksiklikleri giderme yolunda efendim, kendi kendimizi eğitebilmek, nefis terbiyesi yapabilmek. Bütün bunlar arkadaşlar irademizin güçlü olmasıyla alakalı. İşte bu bölümde çok kısaca gerçekten birkaç sayfada Gazali bize... Çünkü daha sonraki bölümlerde çok detaylı açıklayacak onları. İradeyi güçlendirmenin şartları, ahlakı geliştirme gayreti, mücahede için, mücahede kişinin kendisiyle mücadelesi, cihat demek aslında. Karşılıklı cihat etmek demek. Neyle yapıyoruz bu gayreti? Kişi kendi nefsiyle yapıyor. Mücahede için gerekli ilk tedbirler, yani... Nefsiyle mücadele ederken daha doğrusu dürtüleriyle hayvani tarafıyla insan mücadele ederken onu kontrol almaya altına almaya çalışırken hangi tedbirlere başvurması lazım, nereden başlaması lazım bunları söyleyecek. Hakka ulaşmak isteyenin nefis terbiyesi yolunda nasıl ilerleyebileceğini bu ilerlemenin şartlarını söyleyecek bize. Yani çok temel esaslardan bahsedecek detaylara sonraki bölümlerde gireceğini kendisi de zaten söylüyor. Arkadaşlar şimdi e, bölümün başında arkadaşlar e, çok esaslı bir e, giriş yapıyor Gazali e, esaslıdan kastım şu yani işte mesela hepimiz irademizi kuvvetlendirmek isteriz çünkü yapmak istediklerimiz vardır işte kimimiz spor yapmak istiyordur düzenli Kim, kimimiz Okumak istiyordur düzenli bir şekilde. İşte bir e, sanat veya bir meslek alanında ilerlemek istiyordur. Ne bileyim işte ahlaki açıdan kendisini e, tekamül ettirmek, geliştirmek istiyordur. Veyahut da hoşlanmadığı bir huyu vardır, bir davranışı vardır. İşte mesela diyelim aklıma ilk gelen belki bende ben de olduğu içindir. E, çok böyle söze karışmak, işte söz kesmek, işte her konuda bir, illa bir şey söylemek mesela böyle sevmediği bir huyu vardır bunu düzeltmek istiyordur insan dolayısıyla hani hemen oradan başlamak istiyor hani bir sorunu var ya bir problemi var ya hemen o problemden başlamak istiyor ama arkadaşlar Gazali bize o kadar esas bir yerden başlatıyor ki yani şöyle açıklayalım bu durumu bir soruna yol açan sebep ortadan kaldırılmadan o sorunla mücadele etmenin anlamsızlığını bize hatırlatıyor yani o sorunu ortaya çıkaran sebepler duruyor. Fakat siz sorunla uğraşıyorsunuz. Nasıl diyelim? Mesela su borularınızda kaçak var. İşte e, kirli su evinize akıyor, sızıyor bir yerlerden. Siz habire ortalığı temizliyorsunuz, temiz olması için, evin işte kokmaması için, kötü kokmaması için devamlı e, kuruluyorsunuz e, çıkan suları falan. Ama o kaçağı gidermedikçe, o boruyu tamir etmedikçe. Ee, sizin sorununuz devam edecek sürekli çaba göster sarf etmeniz yetmeyecek e, o sorunla başlayabilmek için işte gazali de bizim irademizi güçlendirmemiz için asıl sebebin asıl sebep neye bağlı onu bize söyleyerek başlıyor arkadaşlar bilmediğiniz bir şey değil Hiç, yani şimdi böyle bir heyecanlandık değil mi yani şu asıl sebebi bulsak da Tamam orayı halledip yani şu irade meselesini hayatımızda bir çözsek of arkasından nasıl bir hayat bizi bekliyor yani sağlığımız işte çok iyi olacak çünkü güzel besleneceğiz irademize hakim olursak işte fit olacağız, ondan sonra okuyacağız, düzenli, her şeyi düzenli yapacağız, hayatımıza bir düzen gelecek ibadetlerimiz eksik olmayacak insanlarla ilişkilerimizde daha böyle kontrollü olacağız daha istediğimiz gibi bir ahlaki seviyeye yakalayacağız vesaire. Yani neymiş bu işin sırrı? Hani şunu bir bu sebebi bir öğrenelim ve ortadan kaldıralım hani bizi iradesiz kılan şeyleri diyesi geliyor insanın. Fakat bu arkadaşlar bilmediğiniz bir şey değil. Hiç hiç kimsenin bilmediği bir şey değil. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey. Burada da bir iki söz söylemek isterim. Bizim dinimizde arkadaşlar, bizim inanç sistemimizde, dinimize benim kanaatim yani işte bu kadar okuma veya işte anlatma. Çünkü anlatırken insan o anlattığı şeyin sistematiğini de kavraması gerekiyor ki hani doğru yerlerden başlasın doğru sonuçlara varabilsin sırf böyle anlamak için okumak başka şey anlatmak için okumak başka şey bütün bu anlatmalardan elde ettiğim bir netice var arkadaşlar o da şu bizim dinimizin en bilinen en temel ilkeleri var ya işte onlar her şeyin cevabı her şeyin çözümünü içeren bilgiler yani gizli saklı değil, bir sır yok. İlla böyle çok ilerlemeniz, ilimde çok ilerlemeniz ve çok e, az kişinin varabildiği yerlere varmanız gerekmiyor bütün hayatınızı kurtarmanız için. En yaygın bilgiler en gerekli bilgiler bizim dinimizde. O yüzden de en sıradan insanın bile e, çok yüksek mevkilere kazanma şansı var. Çünkü çok fazla şey bilmeniz gerekmiyor, çok fazla detay Bilmeniz gerekmiyor. Şimdi bakın ne, nasıl bir giriş yapıyor. Ee, diyor ki arkadaşlar kim kalp dünyasında kesin bir şekilde ahireti müşahede ederse yani iç aleminde ahireti görmüş gibi müşahede ederse zorunlu olarak ahiret kazancını istemeye başlar. Yani cenneti tanırsan, cehennemi tanırsan ki Kur'an'da yüzlerce ayet bize cenneti ve cehennemi anlatıyor. Arkadaşlar hiç mübalağası söylüyorum yüzlerce ayet. Cenneti ve cehennemi tanırsan ne istemen gerektiğini bilirsin. Cehennemden yani en büyük hedef, insanın hayatındaki en büyük hedef cehennemden kurtulacak ve cenneti kazanacak şekilde yaşamaktır. Mesela eğitimden bahseden Kur'an-ı Kerim'deki neredeyse en hani Doğrudan bahseden tek ayet belki de Tahrim suresindeki ayette ne diyor? Ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun diyor. Yani eğitimdeki hedef nedir? Ateşten korunmaktır. Ateşe düşmeyecek şekilde bir hayat yaşayabilmek ve bu şekilde donatmak. Çoluğumuzu çocuğumuzu ve başta kendinizi önce kendini diyor. Şimdi bir insan ahireti böyle nefsinde kesin bir şekilde kalbinde affedersiniz kesin bir şekilde müşahede ederse bunun zorunlu sonucu ahiret kazancını istemesidir. Ahireti arzulamış olur, o yola koyulmuş olur, dünya nimetlerini ve zevklerini hiçe saymış olur diyor. Hadi biz o kadar söylemeyelim yani şu andaki kadar önemsememiş olur. Yani... Önemsediği şeylerin sıralamasında ahiret baş baş sırada gelir. Eğer ahireti tanırsa bir insan. Elinde boncuk bulunan biri değerli bir mücevher görse artık boncuğa ilgisi kalmaz ve boncukları satıp mücevher almaya güçlü bir istek duyar. Bir kimse ahiret kazancına istek duymuyor, Yüce Allah'a kavuşmaya talip olmuyorsa... Bunun sebebi o kimsenin Allah'a ve ahiret gününe inancının bulunmamasıdır. Çok dehşetli bir söz bu. Yani sizin diyor bütün isteklerinizin başında buna motivasyon diyelim isterseniz. Çünkü irade konusu anlatılırken bugünkü psikolojide, pedagojide motivasyon e, e, kelimesi çok kullanılıyor. Çünkü motivasyonunuz ne kadar güçlüyse iradeniz de o kadar güçlü olur. İran. E, Osmanlıca'da motivasyon sayıkayı şevk demekmiş. Hadi sayıkasını atalım şevk. Yani şevkiniz, bir şeye düşkünlüğünüz, bir şeyi istemeniz, ne kadar aşkınız, ne kadar o konudaki aşkınız yani ne kadar kuvvetliyse o iradeniz de o kadar kuvvetli olur. Ee, burada arkadaşlar Yüce Allah'a bir insanın kavuşmayı istememesi ve ahiretteki nimetlere kavuşmayı istememesinin sebebi ahiret gününe inancının bulunmamasıdır. Burası biraz yani insanı dehşete düşürüyor. Nasıl yani ben ahirete inanıyorum ama hani şöyle isteklerime bir bakıyorum. Yani cennete gitmek bir numaralı istek mi? Hani hepimiz kendimiz bunu sorgulayalım. Şey anlamda gerçek anlamda arkadaşlar kendimize karşı dürüst olarak. Burada inanç derken diyor yani ahirete inanmak derken bilinçsiz bir inanmayı doğruluk ve samimiyetten yoksun olarak sadece diliyle söylemeyi kastetmiyoruz. Yani sen samimi bir şekilde öldükten sonra dirileceğine Allah'ın huzuruna varacağına işte buradaki davranışlarına göre hesaba çekileceğine ve bunun sonucuna göre cennete ya da cehenneme gideceğine ve yine bunun sonucuna göre cennette veya cehennemde çeşitli derecelerden birine gideceğine inanıyor musun? Hakikaten. Kalbini istila edecek kadar kuvvetli bir inanç mı bu? Eğer bu kadar kuvvetliyse diyor, işte o zaman... Kendi iradini harekete geçirip nefsine hakim olabilmek için gereken motivasyonu yakalamış oldum diyor. Demek ki arkadaşlar bir Müslümanın İslam ahlakını, peygamber ahlakını elde etme yani kendi gücü nispetinde tabii çünkü herkes eşit bir seviyede olmayacak her konuda olduğu gibi. Efendim burada da bizim herkesten allah Teala kendi gücünün yettiği kadarını isteyecek. Bu kendi gücünün yettiği kadarını dahi ortaya koyabilmek için, o çabayı ortaya koyabilmek için bizim en büyük motivasyonumuz ahiret inancının sağlamlığıdır. Onun için arkadaşlar bakın bugünkü itikadi problemlere bakın, işte efendim ahlaki problemlere bakın, başkalarında değil ama kendinizde, yakınlarınızda yani kendimize, kendi dünyamıza bakalım. Hepsinin temelinde ahirete olan inancın çok flu olması vardır. Ve ahireti çok uzak görmemiz vardır. Veyahut da mesela herkese göre değişir bu veya böyle ahirete dair ee, ne olur kusuruma bakmayın kendimi tanımlamak için söylüyorum. Aptalca bir iyimserlik. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Dikkat edin o çok aldatıcı olan şeytan sizi Allah'la aldatmasın Yani bir şekilde affoluruz ya bir şekilde kurtuluruz Yani işte biz kurtulmayacağız da kim kurtulacak Yani o kadar inanıyoruz o kadar şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz Yani böyle hani bir kendini garantide görme meselesi Dolayısıyla ahiret inancımızın ya belirsiz olması ya böyle sadece konuşulduğu zaman akla gelip günlük hayat içerisinde bizi motive edecek kadar davranışlarımızın seyrini belirleyecek kadar bariz ve kuvvetli olmaması veyahutta aptalca bir iyimserlikle ahiret hakkında yani genel olarak iyimser olmamız ve özel bir çaba sarf etmeye ihtiyaç duymamamız gibi efendim güçlü samimi bir iman eksikliği ne bağlıyor efendim e, motivasyon eksikliğini gazali insanın diyor hedefe ulaşmasının engeli yani tabi şimdi e, şunu, şunu da söyleyelim e, arkadaşlar bir insanın iradesini çünkü irade ne demek irade arkadaşlar içinize fıtraten yerleştirilmiş bulunan dürtülerinizi bir amaç uğruna Kontrol altında tutmak için size lazım olan güç demek. Yani çok çeşitli tanımları yapılabilir. Ben şu anda söyleyeceğim şeye giriş yapıyorum e, bu tanımla. Yani bizim içimizde dürtüler var. Mesela dürtülerimiz ne diyor? İşte istediğin kadar yat diyor, uyu diyor. Yani niye kalkıyorsun diyor. Bak uykun var diyor mesela. İşte istediğini ye diyor. E, ağzına geleni söyle diyor. Şu anda sinirlendin söyle diyor yani aklına bak ne sana işte seni sıkıştırdılar sen de onlara şöyle cevap ver diyor. çeşitli şeyler söylüyor bulunduğumuz duruma göre mesela karşımıza büyük bir fırsat çıkıyor ya boş ver diyor yani e, işte bak ne kadar kolay ve rahat bir e, kazanç var burada diyor. E, helale harama bakmaksızın. E, cinsel dürtüler, karşı cinsle ilgili olan dürtüler, parayla, mevkiyle ilgili dürtüler, haz düşkünlüğüyle ilgili çeşitli bağımlılıklar, oyun ve eğlenceye düşkünlükle ilgili dürtüler. Bizim bu dürtülerle e, savaş, yani savaş kelimesi size çok sert gelebilir. Mücadele etmemiz gerekiyor insanlık seviyemizi ileriye götürebilmek için. Yoksa dürtülerimizin peşinde yaşarsak sadece hayvanlardan hiçbir farkımız kalmayacak. Kur'an-ı Kerim on, o tip insanlar için hayvandan da aşağıdırlar diyor çünkü hayvanda hani bunu kontrol etmesi gereken bir ideal yok ve e, ona o kontrole yardımcı olacak bir akıl yok ve vah, vahiy yok yani bir hedef yok. İşte burada e, anahtar kelimemizi söylemiş olduk arkadaşlar e, insanın bu dürtüleriyle mücadele edecek gücü kendinde bulabilmesi için yani iradesini harekete geçirebilmesi için hedefinin olması gerekiyor. Ahirete inancı onun için söyledi. Ahirete yönelik hedeflerimiz bizim nihai hedeflerimizdir. Yani en son varmak istediğimiz hedef ahiretteki hedefimizdir. Ama bir de ara hedefler var değil mi? Bu ahiretteki hedefe ulaşabilmek için işte nedir mesela? Diyelim ki oruçlarım var, bozulma borçlarım var, Efendim ne bileyim, e, yanlış bir takım meşgalelerim var, onlardan kurtulmam gerekiyor, vaktimi çok harcadığım işler var, gereksiz yere, onlardan kurtulmam gerekiyor. İşte e, herkes kendisine bir varlık e, alanı seçer. Kimisi işte hayır hasenat yolunda, kimisi ibadetler, nafile ibadetler yoluyla, kimisi ilim yoluyla, herkes bir yol seçer yani sıyrılabilmek için. İşte o yolda bir çaba sarf etmem gerekiyor. Yani ara hedefler ve nihai hedefler var. İnsan hedefine niçin ulaşamaz diyor Gazali. Arkadaşlar çok basit cevap. Yola koyulmadığı için yani bir hedef belirlediniz ama yola girmiyorsunuz bir türlü. İşte burada mesela pek değinmediği, bu bölümde değinmemiş erteleme hastalığı denen bir hastalık var. Yani konuştuğunuz zaman bu akıllı ve zeki insanlarda çok vardır. İnanın konuştuğunuz zaman teori mükemmel. Yani hedefi belli, ne yapması gerektiğini biliyor. Her şey plan, program her şey belli ama başlamıyor. Yola girmiyor. Yola koyulmanın engeli diyor Gazali. Yani insan hedefi varsa Niçin yola koyulmaz? İsteksizlik vardır diyor. İşte motivasyon eksikliği. İstemenin engeli nedir? Yani niye istemiyor? Niye gereken onu harekete geçirecek kadar bir istek yok içerisinde? Çünkü inancı zayıf diyor. Ee, i̇nancı niye zayıf? Böyle çok sıralamış böyle açıklamış alt alta arkadaşlar. Ee, diyor ki bir rehber hatırlatıcı ve Allah yoluna sevk edecek vasıtaların bulunmaması diyor hayatında. Yani örneklerin olması lazım. Ona hatırlatan, Allah yoluna hatırlatan, hedeflerini hatırlatan bir çevrenin, bir muhitinin olması lazım. Efendim onu sevk edecek, Allah yoluna sevk edecek motivasyon, yani bir işte çevre hatırlatan faktörler, Olması lazım bunlar olmadığında efendim insanın inancı zayıf olur inancı zayıf olduğunda isteği zayıf olur isteği zayıf olduğunda yola koyulamaz böylece iradesini de kullanamaz onun için şimdi bakın nereye geldi söz arkadaşlar mesela düşünün işte bir okuma grupları niçin var? kültürel faaliyetlerde çalışma grupları niçin var? İşte ben biraz böyle edebiyatçıların biyografilerini okumayı falan severim. Ne yapmışlar, nasıl yapmışlar, nasıl yazmışlar, etmişler. Efendim ben de hani o biyografileri geçip artık filiyata başlasam biraz daha iyi olacak ama vardır vakti saati inşallah. Şimdi orada da mesela görürsünüz muhakkak bir muhitleri var çoğunun. Çok büyük çoğunluğunun arkadaşlar. Yalnız... Kurtlar çok az içlerinde. Yani bir muhitleri var. Eğer bir arkadaş çevreleri reel olarak yani o içinde bulundukları gerçek bir çevre yoksa mektuplaşıyorlar, mektuplaştıkları bir çevre var. Yani muhakkak kendilerini motive edecek bir ekole, bir gruba, bir tartışma grubuna, birbirlerini teşvik eden bir gruba mensuplar şöyle düşünün siz mesela işte ne yapmak istiyorsunuz para kazanmak istiyorsunuz diyelim veyahut da akademik olarak ilerlemek istiyorsunuz ya da ne bileyim işte kilo vermek istiyorsunuz bunu bunu yapan bunu gerçekleştiren bunun pro, bir program yapıp bu yolda ilerleyen birkaç kişiyle görüştüğünüz zaman temasınız varsa sürekli o konudaki motivasyonunuzun daha çok olduğunu göreceksiniz onun için şimdi buradan hani ee, çok e, rahatça şu sonucu çıkarabiliriz arkadaşlar. Hedefiniz nedir? Önce onu net bir şekilde belirleyin. Nihai hedef tabii hepimizin cenneti kazanmak. Nihai hedefimiz. E, o nihai hedefin ara hedeflerini belirleyen yani cenneti nasıl kazanacaksınız? Kendi şartlarınıza bir bakın. Kimisi işte sadaka kapısından kimisi oruç kapısından, namaz kapısından kimisi cihat kapısından değil mi? İlim kapısından çeşitli yollar var. Ben hepsini istiyorum diyebilirsiniz Hazreti Ebubekir gibi. Yani gücünüz, şeyiniz ona el veriyorsa, kapasiteniz, imkanlarınız hepsini de isteyebilirsiniz. O zaman e, kendiniz için hedef belirlediğiniz o ara hedefleri yaşayan ...o yolda çaba sarf eden bir çevreniz olması lazım. Yani sizi oraya sevk edecek bir e, çevreniz olması lazım. İnsanın içinden ve dışından bir yol gösterici... ...bu yol gösterici içinden de olabilir, dışından da olabilir arkadaşlar. İçinden yol gösterici nasıl? Yani bazı insanların e, motoru kendiliğindendir arkadaşlar. Yani inancı çok kuvvetlidir, işte, e, çalışkandır... Efendim, yani bazı şöyle diyelim insanların içinde arkadaşlar küçük bir azınlık, aynen işte tren katarlarında olduğu gibi küçük bir azınlık lokomotiftir, büyük çoğunlukta vagondur. Bu hayatın bir gerçeği, yani bunu değiştirmek değiştirmeye çalışmak saçma olur. Kendinize bir bakın, siz lokomotif misiniz, vagon musunuz? Vagon da kötü bir şey değil, yani taşıyor. Sonuçta hedefe ulaşıyor, vagonda gidiyor gideceği istasyona. Eğer sizin karakteriniz vagon bir karakterse, yani çevresinden etkilenen, işte muhakkak bir taşıyıcıya, onu motive edecek birilerine ihtiyacı olan biriyseniz, o zaman çevrenize çok çok daha fazla dikkat edeceksiniz. Eğer lokomotif karakterdeyseniz, o zaman da insanları nereye sevk ettiğinize dikkat edin. Çünkü arkadaşlar toplumda çığır açan insanlar İnsanları peşlerinden sürükleyen, çığır açan insanlar o insanları hayra sevk etmişlerse hayra sevk ettikleri insanın sayısı kadar sevapla kıyamet gününe gelecekler. Eğer insanları şerre sevk etmişlerse insan, kaç kişi o şerri yapmışsa kıyamete kadar işte Peygamberimizin dediğine göre mesela kabil kıyamete kadar bütün cinayetlerin kendine düşen bir sorumluluğu olacak ilk cinayeti işlediği için. Yani bir çığır açan, şerre çığır açmışsa efendim, o şerre işleyen kişi sayısınca günahla kıyamet gününde gelecek. Onun için e, lokomotif karakterler buna dikkat etmeli, vagon karakterler de mesela ben e, kendimde bazı konularda birkaç konuda lokomotif olabilirsem epey bir konuda da vagon olduğumu görüyorum. Dolayısıyla yani e, kendinize ona göre sizi teşvik eden bir çevre bulmanız lazım. İnsanın içinden ve dışından mesela bazen içinizden bir rüya size yol gösterir. Bazen böyle içinize doğar yani bu genellikle ansiyet, sebepsiz anksiyete şeklinde ortaya çıkar. Mustafa Mertar Hoca'nın kitaplarına bakın özellikle 900 katlı insana. Yani ruhunuz size yol gösterir der ki yani bu içinde yaşadığın hayat senin yaşayacağın bir hayat değil sen böyle yaşamamalısın der ruhunuz. Nasıl der bunu? Cep telefonunuza mesaj çekerek demez. Sizi içinde bulunduğunuz şartlar da sıkar. Sıkıntı, sebepsiz sıkıntılar yaşarsınız. Ruhunuzun yükselme çağrılarıdır bunlar. İşte rüyalar görebilirsiniz. İçinizden büyük bir istek uyanır bir şeyi yapmak için. Bunu ben bir psikolog ahbabımla konuşmuştum. Çok tecrübeli, benden yaşı büyük bir ahbabım. Dedim ki yani insan kendisinin mesela niçin yaratıldığını ve içinde ki hani o şeyi nasıl diyelim yapmazsa kendini gerçekleştirme deniyor ya buna yapmazsa rahatsız olacağı o potansiyeli. Çünkü potansiyelinizi kullanmazsanız o size rahatsızlık verir arkadaşlar. Nasıl bilebilir? İnsan bunu nasıl bilebilir? Bana demişti ki o istek insanın içinde bir nehir gibi çağlar önlü kesemezsiniz yani. Önlü kesemezsiniz. İşte bazen içinizden bazen dışınızdan bir yol gösterici kişinin kendisini uyarır, uyarır. Ya ne yapıyorum ben der. Böyle yaş bu yaşamak benim için doğru mu bu şekilde yaşamak der. Bir farkına varır. Anlam arayışı diyoruz buna. Arkadaşlar anlam aramaya başlar. Ben niçin yaşıyorum? Bunun için mi yani? Sadece hep güzel sofralar kurmak, güzel yemekler yapmak için mi? Ya da çok para kazanmak için mi? bunu sorgulamaya başlar, ahiret kazancı için bir istek duymaya başlarsa kişi ne yapması gerekiyor? Yani şimdi iradesini istek doğduğu içinde iradesini o istek doğrultusunda kullanabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu arada arkadaşlar bu kitaptan çok çok bahsedildi ama ben yine de bahsetmek istiyorum çünkü <gülüyor> bakın gazali işte 10. asırda bu kitap bu metinleri yazarken 10. 11. asırda diyelim 10. asrın sonları 11. asrın başları bu metni yazarken 1900'lerde 1800'lerin sonları mı şimdi tam emin değilim. Efendim bu konulardan bahseden mühim bir kitap var irade terbiyesi diye Jules payo diye bir Fransız yazmış bunu. Biz de Cemil Meriç'in notlarından gördük ve efendim okuduk bu kitabı. Cemil Meriç diyor ki hayatımda en çok bana tesir eden kitaplardan bir tanesidir diyor bu kitap için. İrade terbiyesinin birinci konusu arkadaşlar meseleye giriş demiş. Birinci kitap meseleye giriş. Ve birinci bölüm mücadele edilecek düşman, irade terbiyesinde mücadele edilecek düşman iki nokta üst üste. İsteksizlik diyor. İsteksizlik. Ee, şimdi tabii e, beni dinleyenlerin çoğu bunu kendisi için değil bu konuları. Daha çok böyle çocukları için falan dinleyenler var aranızda biliyorum. Arkadaşlar e, bir insanda istek uyandırabilir misiniz? Olmayan bir şey, bir ateş yakabilir misiniz içinde? Çok emin değilim doğrusunu isterseniz. Yani ben e, bu konuda arkadaşlar şöyle düşünüyorum ama yanılıyor olabilirim. Bu benim kişisel düşüncem. Olmayan bir şeyi veremezsiniz. Ama olan bir şeyi canlandırabilirsiniz. Ortaya çıkarabilirsiniz. Te e, geliştirebilirsiniz. Teşvik edebilirsiniz. Fakat olmayan bir şeyi veremezsiniz. Öyle düşünüyorum. E, bazıları maalesef. Oblomov karakterinde <gülüyor> olabiliyorlar. Bu isteksizlik meselesinde hakikaten çok güzel sözler söylemiş PAYO. Diyor ki tüm başarısızlıklarımızın tek bir sebebi vardır. İrade zayıflığı. Bunun da sebebi isteksizlik ve rahata düşkünlüktür. Yani tembelliktir ve haz düşkünlüğüdür. Diyor arkadaşlar. Tembelliğin Sadece hayatta böyle bir baltaya sap olamamış insanda değil, en yüksek düzeydeki akademisyenlerde bile görülebildiğini söylüyor bu bölümde. Ve böyle sınava son gece, son hafta harıl harıl çalışanların çalışkan falan olmadığını söylüyor. İradede asıl meselenin, mesela diyor ki tembellik öğretim görevlilerine kadar sirayet etmiştir diyor. Tembellikten bahsederken önemli bir görevde olmak veya çok iş yapmış olmak fark etmiyor Niye arkadaşlar? Çünkü diyor ki iradesi kuvvetli olmanın alameti az da olsa sürekli bir şekilde bir hedef uğrunda ilerlemektir. Yani istikrardır e, iradenin en önemli alameti istikrardır diyor. Hem bakın hedef dedi değil mi Gazali? İkinci bölümde amacımızı unutmayalım diyor. İkinci bölümün başlığı da bu. Amacımızı unutmayalım. Bakın diyor ki irademize hakim olmayı güçlendirmenin yolu kendimize günlük vazifeler belirlemekten geçer. Yani her gün için bir planınız olması, o gün yapmanızı. ...istediğiniz, yapmanız gereken bir işinizin olması ve bu işin de nihai hedefinize sizi ulaştıracak küçük adımlar olması önemli. Mesela bu açıdan baktığımızda namaz çok önemli bir irade terbiyecisidir arkadaşlar. Çünkü hayat boyu devam eden, günde beş kere, meşgulken de, efendim rahatken de, yolcuyken de, evinizdeyken de, her durumda, hastayken de yani hafif hastalıklar için söylüyorum... Efendim her durumda kılmanız gereken, yapmanız gereken bir ibadet olduğu için namaz iradeyi güçlendiren bir ibadettir. Şöyle diyebilirsiniz ya işte nice namaz kılanlar var hiç de iradeleri güçlü değil ben bu tuzağa düşmüyorum arkadaşlar evelallah ya bir de namaz kılmasaydı diyor. Yani namazın mutlak surette insana fayda vereceğine inanıyorum. Onu bir noktadan bir noktaya getireceğine inanıyorum. Tabii ki tek başına namaz bütün sorunlarınızı çözmez. Ama çok büyük bir adım mı başarmış oluyorsunuz? İradesi güçlü olan mı namaza devam eder muntazaman? Namaza devam ettikçe mi iradeniz güçlenir? Hani bu tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi ben ikisinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Yani iradesi güçlü olan... 'nın namazı daha muntazamdır. Namaza muntazam devam edin etmeyi prensip haline getirmiş kişinin iradesi kendisine kıyasla yani o kişinin kendi potansiyelini namazsız düşündüğünüz halinden daha ileridedir. O bakımdan namaz kılan çok büyük yani namazı muntazam kılan çok büyük bir eşiği atlamış demektir iradeyle ilgili. Yeter ki inançın yeter ki işte inanç meselesi dedi ya gazali yeter ki gerekli görsün o diğer e, irade ile ilgili irade gerektiren diğer hedeflerini de Başarabilir. Burada yalnız bu hedef meselesini söylerken tabi Gazali dini açıdan bakıyor, ahlaki ve dini açıdan konuyu anlatıyor. Biz ise irade dediğimizde işte deminden bir verdiğimiz örneklere bakın işte üniversite bir üniversite sınavına hazırlamaktan tutun da mesleki başarı işte kilo vermek, spor yapmak, yani dünyevi, uğravi, cenneti kazanmak her şey için elbette iradeyi düşünüyoruz. Yani daha biraz daha geniş düşünüyoruz. O zaman da şunu hatırlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer hedeflerinizi belirlerken yani hedefsizlik bir problem olduğu gibi hedeflerin bizim kapasitemize uygun olmaması da bir problemdir. Yani hedeflerinizi kendi kapasitenize uygun bir şekilde belirlemeniz lazım. Onun için belirlememiz lazım. Onun için de birinci şart kendimizi tanımamız lazım. Nasıl tanıyacağız kendimizi? Hangi yönlerden? Arkadaşlar biyolojik yönden, biyolojik açıdan yani ben işte kaç yaşındayım. Benim bedensel gücüm ne kadar, sıkıntılarım ne kadar, rahatsızlıklarım neler bunları bilmek lazım. İşte her, kimisine 5 saat uyku yeterken kimisi 8 saat uyumadan kafasını kaldıramayabilir. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarını, biyolojik ihtiyaçlarını tanıması lazım. Kendisinin psikolojik yapısını tanıması lazım arkadaşlar ve sosyal şartlarını tanıması lazım. Gerçekçi bir şekilde kabul etmesi lazım. Buna biyopsikososyal model deniyor. Yani bu üçünü de dikkate alarak kendinizle ilgili hedeflerinizi belirlemeniz lazım. İşte diyelim ki 25 yaşında bir genç kız, bir genç delikanlı, 20 yaşında bir genç hayatın başında daha onun gücü, kapasitesi ve ayırabileceği vakitle işte o Kutuların ortasında 2-3 çocuğu olan, işi gücü olan, evi barkı olan, birçok kişiye karşı ailevi sorumlulukları, sosyal sorumlulukları olan bir kişinin bir hedefe ayırabileceği vakit, enerji aynı değildir. Mesela daha sizden daha zeki, daha kapasiteli, daha az zamanda daha çok ilerleyen birinin hedefini kendinize hedef belirlediğinizde sukutu hayale uğrayabilirsiniz. Bu da zaman içerisinde sizde güvensizliğe ve hiç bütün hedeflerden vazgeçmeye yol açabilir. Onun için e, ısrarla şunun altını çizmek istiyorum: Hedef belirlerken gerçekçi olun, kendinizi tanıyın, kendinize uyacak hedefler belirleyin. Hedefler kişiye özel olmalıdır. Hedefler kopyala yapıştır olmaz. Benim kendime koyduğum hedefle sizinki bir olmaz. Bir. İkincisi de e, arkadaşlar kendinize uyarlayın ve e, olmadığında esnek olun. Yani B planı, C planı olsun. Hani vazgeçmek yerine e, o esnekliği de göstermeniz lazım. Efendim değil mi? E, Cenab-ı Hak ibadetler konusunda bile, e, haramlar konusunda bile اَزَّرُورَةُ mahzurat zaruret mahzurlu şeyleri mübah kılar diyor yani her zaman bir istisna bir parantez içinde en ciddi haramlarda bile işte domuz eti yemek haramdır ama açlıktan ölecekseniz ölmeyecek kadar doyacak kadar değil ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz gibi dolayısıyla nerede kalmış diğer hedeflerimiz işte daha böyle mübahlarla ilgili hedeflerimiz gerçekçi olalım yani şimdi gazali'nin tekrar ediyorum burada hedeften kastığı uhrevi hedefler Allah'ın rızasını bize kazandıracak hedefler ve iradeden kastı da bu hedeflere ulaşmak için gereken güç ne yapmamız gerektiği şimdi içimizden ve dışımızdan bir uyaran bir yol gösterici bize ee, uyandırdı bizi yani ve bu dışarıdan biri olabilir dediğim gibi içeriden bir motivasyon olabilir ve dedik ki biz Allah'ın rızasına giden yola gireceğiz yani ben Böyle yaşamayacağım, ben cennete gidecek bir hayat yaşayacağım dedik güçlü bir şekilde. Başlangıçta uyması gereken şartlar, en başlangıçta uyması gerekiyor. Diyor ki hak ile arasındaki engelleri kaldırmalıdır. Bunlar da dört tane diyor. Mal engeli, mevki engeli, taklit engeli, günah engeli. İhtiyaçtan fazla mal, efendim kendisine şöhret, itibar, ve riya sebebi olacak mevkiler, körük körüne taklit ve efendim günahlarda ısrar, insanın Allah'ın rızasını kazanmaya ve hakkın hakka yakın olmaya engel olan hallerdir. Bunlardan kurtulması lazım diyor. Günahlarına tevbe edecek, körük körüne kimseyi taklit etmeyecek, işin aslını öğrenecek her zaman, e, şöhret ve itibardan uzak kendi halinde bir hayat sürecek. Sufilerin biliyorsunuz tavsiyesi hep böyledir ve ihtiyaçtan fazla malla ilgilenmeyecek. İhtiyaçlarını giderecek kadarıyla yetinecek. Bunları başaran kişi yolunu şaşırmadan şimdi bunlar daha yolun başı bunları yaptık ki ya, biz kendimiz bunlardan bir tanesini bile yapsak evliya zannediyoruz. Gazali diyor ki bu daha yolun başı yolun başındayken bir defa fazlalıklardan kurtuluyor. Bir çift yürek romanını hatırlayalım şimdi burada değil mi? Orada e, seyahate başlarken ne yapıyordu? Yazar. Evet, yolun başında dünyanın seni işgal eden fazlalıklarından, bağımlılıklarından kurtuluyorsun. Makam, mevki, mal mülk, günah, alışkanlıklar, günahlara dair alışkanlıklar, kul hakları, onları helalleşeceksin, tevbe edeceksin. Efendim, Her türlü körü körüne taklidi bırakacaksın. Bunları başaran kişi... Yolunu şaşırmadan ilerlemek için bir üstada muhtaçtır. Bir rehberi olması lazım diyor. Bu koruyucu üstad onu himaye etmek için bir sığınağa alması lazım. Şimdi fazlalıklarından kurtuldu ama yine bütün tehlikelere açık. Dünyanın aldatılığına açık durumda. Onu bir sığınağa alması lazım ilerlemesi için. Bu sığınak nedir? Burada da dört tane tavsiyesi var. Yani... Şu dört şeyi başardığında mal, mevki, körü körüne taklit ve günahlara düşkünlük bunlardan kurtulmayı başardığında efendim yola girmiş oldun, seni hedefe götürecek olan yola girmiş oldun. Bu yolculuk sırasında nelere uyman gerekiyor? Arkadaşlar bir defa az yiyeceksin diyor. Yani irademizin en önemli e, sınav alanlarından bir tanesidir bu arkadaşlar ee, yemekle ilgili bundan sonraki bölümde bilmiyorum nasip olur mu siz kendiniz okuyun yani herkes okuyabilir Gazali'yi. özellikle bu diyanetin yeni tercümesi çok e, anlaşılır okumanızı tavsiye ederim bundan sonraki bölümü çünkü yemek yemenin zararlarından falan bahsediyor ee, neden az yemeliyiz bundan bahsediyor ama e, orada sonda söylediği bir şeyi ben size şimdi söyleyeyim diyor ki sizi ayakta tutacak, gaflete düşürmeyecek, beyninizde bulanıklık ve bir duman diyor aynen. Bakın beyin sisi diyor şimdi buna uzmanlar. Beyninizde bir sis oluşturmayacak şekilde azla yetinmelisiniz. Ama bu aklınız sürekli midenizde olacak şekilde açlık olmamalıdır. Yani sürekli açlık hissi de olmamalıdır. Aşırı tokluk hissi de olmamalıdır. Böyle ne çok aç ne çok tok tam böyle uyanık, açık ve aklın midende değil. Bu seviyeye kendini getirmen lazım. Kalbin aydınlanması açlıklı olur diyor. Benim de bunlardan anladığım çünkü birazdan söyleyeceklerini de e, toparladığımızda anladığım şu arkadaşlar. Bizim primitif dürtülerimizden ilkel dürtülerimizi ne kadar kontrol edebilirsek biz irademiz o kadar kuvvetli oluyor. Çünkü bunlar bizim en temel dürtülerimiz. Bu yüzden de geçen ayki sohbeti hatırlayın çocukların terbiyesinde yemekle ilgili terbiye bir bilhassa çok durmuştu. Kaç tane madde yemek yemekle ilgiliydi. Çünkü insanın ilk dürtüsü açlık ve yemek yeme. Bunu terbiye edebilirse insan... Bu en temeldeki güce hakim olabilmesi onun diğer pek çok isteğe, diğer pek çok nefsani arzuya da hakim olabileceği anlamına gelir. Bu bakımdan bu açlık üzerinde çok duruyor, tasavvufta da çok durulmuştur. Efendim Eşrefoğlu Rumi'nin o Müzekkin nüfusta yazdığı bir metin vardır. Çocukluk yıllarımdan hatırlarım. Efendim çok yemenin zararları ile ilgili. Diyeceksiniz ki hatırladın da ne oldu yani sana nasıl bir faydası oldu. İşte bazen okuduklarımız burada kalıyor arkadaşlar. Buraya inmiyor. Nefis çok daha güçlü olabiliyor. Hakikaten dindar insanların, Yeme içmeyle yani din, e, insanları biz dindar olan olmayan diye ikiye ayırmıyoruz. tabii ki de dindarlık iddiası olan hani dindar, dindarlık hedefi olan insanların arkadaşlar yeme içmeyle ilgili problemlerinin olması anlaşılır değildir. İzah edilebilir değildir. Bu i̇ster ben olayım ister başkası olsun arkadaşlar. Yani hele hele sufilerin böyle aşırı kilolu olması... Kitaplara, yazılanlara, temel bilgilere, hepsine aykırıdır arkadaşlar. Ee, benim bir teorim var bununla ilgili ama hiçbir delilim yok. Ee, çünkü sadece bir teori. Ben acizane şöyle düşünüyorum. Ee, nefsinin e, hazlarını eğitmediği zaman insan haz alma ihtiyacındayız ya biz. Yani kendimizi iyi hissetme, mutlu hissetme ihtiyacındayız. Bu hazları doğru yönetemediğimiz zaman tabii ki haramlara gitmeyeceğiz. Yani bir sürü haz alma yolu var. Bunlar çoğu haram veya günah bir şekilde. Efendim ne yapıyoruz? Yeme içmeye vuruyoruz kendimizi. Yani işte toplanıyoruz, çay içiyoruz, yanında şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Işte. Çünkü bu bizim için en meşru ve hani en kolay haz veren bir şey gibi. Onun için nelerden haz aldığımızın da eğitilmesine ihtiyacımız var. Yani size haz veren, ve yeme içme ile ilgisi olmayan e, alışkanlıklarınızın ya da böyle zevklerinizin olmasını tavsiye ederim. Seneler önce bir kitap okumuştum Amerikalı bir kişisel gelişimcinin. Orada diyor ki işte bu yine iradeden bahsederken irade eğitiminden aldığınız bir kararı uyguladığınız zaman, yani başardınız, mesela bugün bir karar almıştınız, diyelim ki dediniz ki bugün çok az konuşacağım, hiçbir lafa karışmayacağım, sorulmadıkça konuşmayacağım, faraza, yani böyle dediniz. Ve hakikaten bunu başardınız, akşam oldu bunu başardınız yani, kendinizi ödüllendirin diyor. Şimdi ben o zaman bir düşündüm, ne yaparım ben kendimi ödüllendirecek olsam, işte çay yaparım, kahve yaparım, neyse yani hep yemekle ilgili. biz. Yani çocuğumuzu ödüllendireceğiz işte bir şeyler alırız yani hep böyle bir maddi bir boyutu olan bir ödül. Diyor ki bir sonraki cümlede yalnız bu ödül yemek olmasın diyor. Şöyle diyebilirsiniz diyor ya içinde yemek olmayan ödül mü olur? Hani yemeğe çıkarız biz birbirimizi ödüllendireceğimiz zaman bir yemek yemeğe davet ederiz falan. İçinde yemek olmayan ödül mü olur diyor. Sonra diyor ki ben size sayayım diyor. Aklımda yanlış kalmadıysa 40 küsur, 50'ye yakın seçenek sayıyor. Kendinizi ödüllendirebilmeniz için. İşte bu da alışkanlıklarınızın zenginliği ile alakalı bir şey arkadaşlar. Az yiyeceksiniz diyor. Yola girdiyseniz yani fazlalıklardan kurtuldun. O hedefe Allah'ın rızasına doğru giden yola girdin. Birinci madde az yemek. İkincisi az uyumak. Arkadaşlar kalbin cilalanması geceleri az uyumakla olur. Çok uyku, uyku kalbi katılaştırıp öldürür. Ve zaten çok yemekle çok uyumak birbirinin sonucudur. Ve üçüncüsü az konuşmak. Susmak aklı besler, takvayı artırır. Çok konuşanlar hikmetten uzaklaşır diyor. Ve dördüncüsü yalnızlık kalp havuzunda birikmiş olan suları boşaltıp içindeki çamuru atmak, dibindeki gözeleri açarak temiz suların kaynamasını sağlamak için şarttır. Diyor. Yalnızlık. Yani havuzun boşaltılıp e, dibindeki temiz su gelen boruların, gözeneklerin temizlenmesi, dibindeki çamurun boşaltılması ki gelen su tertemiz bir e, su olarak biriksin havuzda. Yani kalbinizin en dibine çökmüş olan çamurların, o birik dipteki birikintilerin, pisliklerin temizlenmesi için, kalbinize akacak olan fuyuzatın, gözelerinin temizlenmesi için yalnızlık şarttır diyor. İşte bunlar ilerleme yolundaki engelleri yok eden koruyuculardır. Sizin hedefinize ilerlemenizi e, ilerlerken karşınıza engeller çıkacak. Bu engelleri yok eden, sizi koruyan... Sizi hedefinizde ilerleme yolunda sabit kılan e, vasıflardır bunlar. Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve yalnızlık. E, her zaman kolay olandan başla diyor. Onu da söyleyelim. Yani size en kolay olandan başlayın diyor. Varılacak son nokta. Yani nedir? Biz şimdi böyle e, efendim irademizi güçlendireceğiz, güçlendireceğiz de. Nereye varacağız? Bir defa Var, varacağımız hedef diyor kalbin devamlı Allah ile olduğunu hissetmek. Yani artık bir özel bir çaba sarf etmene gerek kalmayacak. Kalbinden o düşünce zaten hiç gitmeyecek. Ve böyle olunca da şimdi geçen de bir şey paylaştım arkadaşlar bazen şahit oluyoruz böyle. Biz de yapmışızdır. Yani insanız ve birbirimizin aynıyız aslında birbirimize aynayız aslında. Bu e, online dersler sırasında arkadaşlar böyle canlı yayınlarda değil çünkü sizin mikrofonlarınız açık değil şu anda ama karşılıklı mikrofonların açık olduğu e, dersler sırasında bazen mikrofonun açık olduğunu unutup e, evdeki e, konuşmaların ulu orta böyle yüzlerce kişinin önünde e, sahnelenmesi oluyor. Ve orada görüyorsunuz yani o aile aile içerisindeki konuşma düzeyi birbirlerine hitap etme düzeyi ya da ne bileyim birisini uyarma düzeyi. Ben bunu yazınca birisi de oraya mesaj mesaj yazmış diyor ki biz diyor bir hocanın diyor mikrofonla açık olduğunu unutup işte arada çocuğunu nasıl azarladığına şahit olmuştuk bütün anlattıklarının etkisi üzerimizden uçup gitmişti diyor. El hak doğrudur arkadaşlar. İşte kalbin devamlı Allah ile olması demek. Yalnız kendi de, tek başınayken de, o mikrofonlar kapalıyken de, hiçbir kayıt yokken de, her zaman ince, zarif, düşünceli, e, her zaman hakkın huzuruna yaraşır hareket edebilmek demek. İşte hedef. Bu yolda yani bütün bu çabalar, irademizi niçin kullanalım? Bu yolda bizim nihai hedefimiz budur. Bu da ancak gönlünü başka şeylerden boşaltmakla olur ve bu da uzun bir çaba gerektirir diyor. E, dikkat ederseniz arkadaşlar bu yola yani seyir-i sülük yoluna girene mürit deniyor. Ona rehberlik edene mürşit deniyor. Mürşit irşad eden demek, mürit irade eden demek. Yani iradesini harekete geçirmeyen mürit olamaz arkadaşlar. Müritlik baştan sona iradenin çok faal olması ve bir hedef, hedefe kilitlenerek ne gerekiyorsa yapmak demek. E, müridin e, mesela aynen talebe gibi. Talebe ve muallim kelimelerinde olduğu gibi. Muallim, e, allemeden ismi fail arkadaşlar. Peyder pey tedir riayet ederek usulüne metoduna ve tedrice riayet ederek ilim öğreten demek talebe de bunu talep eden bunu arzu eden bunu isteyen demek şimdi ee, yani istiyor mu öğrenci <gülüyor> öğrenci istiyor mu gerçekten öğrenmeyi değil mi mürit iradesini devreye soktu mu gerçekten yoksa orada bir kulübe üye olur gibi mi üye oldu bir takım avantajları veya işte sosyalleşmeyi vesaire gözeterek. Herkesin kendisine sorması gereken sorular bunlar. Müridin kalbine böyle şeylerden bir parça doğduğunda, yani böyle baktın ki her daim kendini hakla hissetmeye başladın, efendim Allah'tan başka şeyler, Allah'ın rızasından başka şeyler gözünde değerini yitirdi, yani böyle bir mesafe aldığını, bu yolda mesafe aldığını hissediyorsun, işte... Bu aşamada da çok büyük bir tehlike onu bekliyor diyor. Ee, riya tehlikesi arkadaşlar. Vaz nasihat, ibret vesaire amaçlarıyla bu hallerini insanlara anlatması çok büyük bir tehlikedir diyor. İşte ben anlatayım da ben nasıl başardım bakın insanlar bunu görsünler. Ya da bunun mümkün olduğunu görsünler gibi çeşitli gerekçelerle kendisinin kat ettiği mesafeyi insanlara anlatmasıdır nefis bunları anlatmaktan sonsuz zevk alır şeytan bir de arkadaşlar e, hakikaten hani biz bir başkasının bir şeyi nefsi için mi yapıyor Allah için mi yapıyor bir başkasının niyetleri hakkında konuşamayız asla konuşmamalıyız ben de yapsam yanlış kim yaparsa yapsın yanlış arkadaşlar yapabiliriz misiniz? ama yanlıştır başkasının niyetleri hakkında konuşalım ama kendi niyetlerimiz hakkında da çok uyanık olmamız lazım yani bunu niçin yapıyorum mesela ben bugün nasihatla ilgili bir şey paylaştım nasihat edilmesinden ben de baktım kendime bana nasihat edilmesinden çok hoşlanmıyorum bazen niye niye arkadaşlar nefsani olduğunu düşünüyorum yani orada hoşlanmayan senin aklın değil, senin inancın değil, nefsin nefsin nefsin hoşlanmıyor niye ben uyarılayım niye birisi beni uyarsın ben bilmiyor muyum ben bunu bulamaz mıyım ya da niye böyle küçük düşürerek uyarıyor karşımdaki yani evet küçük düşürmemeliydi zarif olmalıydı ama sonuçta söylediği haksa sen de evet doğru söylüyorsun diyebilmeliydin yani hakka saygı duyuyorsan kendime söylüyorum bunu kendime söylüyorum arkadaşlar yani bu nefsin oyunları ve hani orada şey demiyor mesela orada şunu demiyor nefis ya senin de bak nefsine dokundu uyarılman onun için şimdi burada karşı çıkıyorsun demiyor diyor ki hiç usulü usul riayet etmedi böyle uyarmak mı olur bu uyarmak falan değil senin özeline müdahale senin özel hayatına karışıyor, sana diki ediyor, seni manipüle ediyor falan diyor. Hani öyleleri de var onu ayırt ediyoruz zaten de. Yani hakikaten nefsin arkadaşlar bunun ne, benim nefsim bana yatırıyor'yu fark edebilmek çok büyük bir e, seviye. İşte onu fark etmek lazım. Çünkü nefis haz alıyor anlatmaktan ve sana şunu demiyor mesela bana şunu demiyor ya anlat kendini ya ne kadar güzel bir şey işte bak sevenlerin çoğalsın hayranların çoğalsın falan böyle der mi? çünkü böyle derse hemen anlarım diyor ki anlat da herkes ibret alsın diyor bak bunun olabileceğini görsünler sen yaptığına göre herkes yapabilir bunun olabileceğini görsün insanlar diyor yani böyle sağdan yaklaşıyor Şeytanı, şeytan sağdan gelerek Anlatması için teşvik eder. insanı. aman ha diyor. İradenizi hayra yönelttiniz. Yolda ilerlediniz. Bir aşama katettiniz. Sakın ha işte nefsinizi terbiye ettiniz. Hani bu bölüm onu anlattığı için. Nefsinizi terbiye ettiniz. Sakın ha diyor. Vardığınız aşamada bir hal yaşarsınız. Bir makama yaklaşırsınız. Sakın ha bunu insanlara anlatmayın diyor. Ve nefsin her bir niteliğinin terbiyesi ayrıntılı bir şekilde bir sonraki bölümde ele alınıyor arkadaşlar. Açlık konusu burada uzun uzun anlatılıyor. Yani aşırı yemenin zararları, bunu niçin kontrol altına almalıyız, Efendimizin hadisleri, sufilerin ileri gelenlerinin sözleri ve işte en başta söylediğim gibi bu dürtüyü kontrol edebilmenin diğer pek çok konuda Mesafe kat etmemize çok yardım edeceğini e, söylüyor Gazali. E, Ebu Süleyman Darani'nin bir sözüyle bitirelim. Diyor ki akşam yemeğimden bir lokma eksiltmeyi sabaha kadar namaz kılmaya yeğlerim. Ebu Süleyman Darani. Demek ki bizim bu yemek konusunu... E, gözden geçirmemiz gerekiyor. Mesela işte e, fazla yemenin zararlarından bahsederken diyor ki ömrün onun için geçer diyor. Önce onun parasını kazanacaksın sonra çarşıya gideceksin getireceksin temizleyeceksin yıkayacaksın kuracaksın sofraları ondan sonra tekrar temizlik yapacaksın falan diyor. Ömrüm bunun için geçer diyor çok yersen diyor. Gazali e, hakikaten bu konuda kendimizi gözden geçirmenin ve e, Yemek için mi yaşıyoruz acaba diye. Bütün hazlarımızı yemek odaklı mı bizim bütün hazlarımız? Biz neden zevk alıyoruz? Neyi bize huzur veriyor diye gözden geçirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Cenab-ı Hak hedeflerimizin düzgün olmasını, o hedef doğrultusunda irademizi harekete geçirecek şevki içimizde bulabilmeyi, eğer içimizde bulamıyorsak, veya yetersiz oluyorsa çevremizde bizi şevke getirecek, hayır yolunda şevke getirecek dostlar nasip etsin inşallah. Onlarla buluşabilmeyi, onları bulabilmeyi, tanıyabilmeyi e, nasip etsin. Önümüzdeki bu dönemi, bu yaz dönemine efendim hayırlar kazanmış olarak, kendimizde güzel yeni alışkanlıklar kazanmış olarak, küçük şeylerden başlayarak arkadaşlar, her geçen günümüzü bir öncekinden bir adım küçük bir adım da olsa ileriye götürebilmeyi nasip etsin anlatılacak çok şey var ama Gazali böyle ele almış bu açıdan ele almış irade konusunu Hepinizi Allah'a emanet ediyorum hayırlı akşamlar diliyorum böylece 3. cildin 2. bölümünü de bitirmiş oluyoruz sizlerle beraber Allah'a emanet